Evet arkadaşlar selamlarüm hayırlı akşamlar dilim hepinizi ee, diğer sınıfla ee, bir 10 dakika önce bitirdik dersi burada gördüğüm e, bazı isimler sanki e, diğer sınıfta da vardı gibi geliyor bana ama e, ya da e, yani orada olabilirim. Arkadaşlar şöyle bir başlangıç yapalım. Şimdi diğer sınıfta yani D şubesinde bu akşam 13 ve 14. üniteyi yaptık. Bu akşam bir saat yaptık her bir üniteyi. Dolayısıyla bitirdik. Şöyle demiştik cumartesi günü yaparız diye arkadaşlarımız başka telafi dersleri olduğunu dolayısıyla pek müsait olmadıklarını söylediler. Farklı, farklı saatlerde dersleri var. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerle de o şekilde yapacağız. Yani 13 ve 14. üniteyi inşallah bu akşam birleştirerek yapacağız. Şu an saat 10 geçiyor. İnşallah 100 dakika ders yaparak ünitelerimizi ve dönemi de bitirmiş olacağız arkadaşlar. Haftaya salı günü de inşallah ders yapılacaktır. Ünümüzde bu derse de müsait olanlarınızı bekliyoruz. Evet, ses geliyor değil mi? Bir, herhangi bir şey almadık. Yanıt gelmedi sizlerden. Derse geçeceğim şimdi bu gerizgâhtan sonra. Evet arkadaşlar, bu ünitemizin konusu olan Kemal Paşazade bir Osmanlı alemi. Ee, ve biz e, İslam ve tarihi e, içerisinde tabi Osmanlı'ya da e, bir yer ayırıyoruz. E, bu bağlamda e, Osmanlı'daki düşünceyi temsil eden önemli isimlerden birisi Kemal Paşazar'ı. E, fakat tabi 14 ünite e, İslam düşüncesi, İslam felsefesi tarihinin e, hele böyle bir bir düşünürler üzerinden gittiğimizde hepsini içine alacak kadar e, yeterli değil. O sayıda belli isimler üzerinden e, gidiyoruz. Bu belli isimleri seçerken de özellikle İslam düşüncesinde daha e, hakim olan isimlerle e, şey İslam felsefesinin e, kurucu isimleri filozofları ve eleştirmenlerinden gittik e, geçen haftaya kadar. Önceki üniteye kadar yani. ve e, Bu son ünitemizde de e, daha sonraki dönemlerin e, bir e, düşünürü olarak Osmanlı felsefi ve nazari düşünce alanında eserler meydana getirmiş olan Kemal Paşazade'ye geçiyoruz. Arkadaşlar Kemal Paşazade veya daha çok Osmanlı'daki bilinen adıyla İbn Kemal kendisi bir asker Asura askeriyle İlmiye sınıfına intikal etmiş ve devletin önlü kademelerinde hizmetler vermiş i̇şte bir alim müderris alim şehir İslam en nihayetinde çok yönlü bir isim var karşımızda ve bu çok yönlü isim hem akli ve hem de nakli ilimlerde çok sayıda eser üreten bir isim. <gülüyor> bu derse ilgili olarak arkadaşlar önceki ünitelerimizden biraz farklı olarak daha özet bir şekilde geçeceğim ben dersi. Çünkü Kemal Paşazade ile ilgili bu iki ünitemiz oldukça... E, Alır ve diğer filozoflardan biraz daha farklı olarak e, başka e, bilgi alanlarının da az çok e, bilmeyi gerektiriyor. Yani neyi kastediyorum? Kelam ve tasavuklu da e, az çok bilmeyi gerektiren bir düşünür. Çünkü e, bir sentez düşünüyor Kemal Pişedade. Yani, konuları ele alırken ki üstü bu, e, kullandığı kaynaklar itibariyle e, bu bahsettiğimiz e, alanlara da e, temas etmek Gerekiyor. O sebeple bütün bunların hepsini uzun uzun temellendirmek ayrıntılandırmak da mümkün olmadığı için daha özet bir ders yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Kemal Paşizade'nin hayatından sonra eserlerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra da varlık görüşü bu ünitede. Bir sonraki ünitede de Kemal Paşizade'nin Allah'a anlayışı Tanrı dediğimiz konulara değineceğiz. Özellikle arkadaşlar e, özet geçeceğimiz için derste daha üzerinde durduğumuz noktalar olacak. Biraz daha ayrıntılı e, bazı yerlere değineceğiz. Oralara e, oraları not alırsanız, şartlerseniz <gülüyor> e, sizler için bu iki yöntü daha faydalı olur inşallah. <gülüyor> evet. Hayatından biraz başlayalım. Ee, arkadaşlar Kemal Paçızade, e, i̇bn Kemal e, her ikisi de geçiyor. İkisi de tek bir şahsa delalet ediyor. 1400'lerin sonunda dünyaya gelmiş birisi, 1469 tarihi. E, Kemal Paçızade'nin doğduğu tarih olarak e, geçiyor ki bu... Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi demektir. Daha sonra II. Bayezid Dönemi, Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemlerini gören bir isimdir. Fatih Sultan Mehmet 30 yıl hükümdarlık yaptığına göre 1480'e yani kadar Demek ki Kemal Paşa'da 11 yaşına kadar Fatih Dönemi'nde o dönemi bilecek kadar. E, olgunlaşmış bir yaşa geliyor. Daha sonra 2. Bayezid dönemi e, Sultan Mehmet Han'ın oğlu e, ki bu dönemde <gülüyor> onun e, devlet ricali arasında girdiğini askeriyeye girdiğini görüyoruz ve sonra da e. Sultan Selim dönemi e, ilmi çalışmalarını e, yaptığı dönemler e, tabii ki Bayezid döneminde de devam ediyor bunlar. 2. Bayezid İkinci Yavuz Sultan Selim dönemi ve nihayet Kanuni Sultan Süleyman dönemi ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde de e, Padişah'la, şey pardon, şehir İstanbul'a İslam'la e, getiriliyor. Yani Osmanlı'nın siyasi olarak zirveyi gördüğü bir çağda yaşamış, ilmi, e, mimari, sanatsal alanlarda Osmanlı'nın büyük bir medeniyet tasavvuru ortaya koyduğu bir dönemde yaşamış bir isim e, Kemal Paşızade. Ee, Kemal Paşazade'nin biyografisine baktığımız zaman geleneksel e, tahsilden geçtiğini, dini e, alanda ve dil ile ilgili olarak bir tahsil aldığını görüyoruz. Ki daha sonra bu tahsilinden sonra Kemal Paşazade'nin askeri sınıf içerisinde e, hizmetler verdiğini görüyoruz. Yani bir asker e, kendisi. Ee, ve bu askerlik 2. Bayezid döneminde oluyor. 2. Bayezid ile birlikte seferlere e, katılan bir asker. Fakat bu asker daha sonra e, ilmi konulara e, merak salıyor ki daha e, baskın geliyor kendisine bu ilmi merakı ve artık belli bir zamandan sonra askerliği de bırakarak yani ilmi çalışmalara... E, yöneliyor ki bu Osman tarihinde e, hiç de karşımıza çıkmayan bir durum. Bir sınıftan bir başka sınıfa e, geçmek e, ki Osmanlı bu anlamda e, devlete hizmet noktasında e, üç kategori var. Bir ilmiye sınıfı, ulemanın temsilciliğini yaptığı, ikincisi askeriye yani seyfiye dediğimiz e, askeriye sınıf ve bir de kalemiyeden devletin e, memurluklarının olduğu sınıf. E, bu anlamda e, bir sınıftan diğer sınıfa geçmek pek de karşılaşılan bir şey değil. Özellikle e, ilmi sınıfına geçmek tabi. Diğer ülke sınıfta belki olabiliyor bunlar ama e, bir kategoriden bir başkasına geçmek. E, Kemal Paşezade bu anlamda e, bunu yapmış başarmış ve Osmanlı tarihinde de Ender isimlerden bir tanesi. E, Dediğimiz gibi ilim merakı kendisine daha baskın geliyor ki işte bu asker daha sonraki zamanlarda Osmanlı şehri İstanbul'una kadar yükselecek. Ee, Osmanlı'nın farklı coğrafyalarında midalistik e, yapacak, kadılık, kazaskerlik askerlik gibi makamlarda e, bulunacak bir isim ve nihayetinde e, bu e, e, kadeğerini şehir İslamlığa e, tamamlıyor. Karnı Sultan Süleyman. Evet, 1520'de tahta geçiyor. Ee, 1526 tarihinde e, şeyin Kemal Paşazade'nin Şevbir İslam olduğunu e, görüyoruz ki Kavim e, Sultan Selim'in 1566'ya kadar e, sürecektir. Kemal Zade tabii daha yaşça büyük olduğu için e, padişah'tan onun döneminde kısa bir süre yaşıyor ve onun hükümlanlığı döneminde de devlete e, azımsanmayacak bir süre 8 yıl Şeyhülislam olarak hizmet veriyor Osmanlı Devleti'ne. Evet bu e, isim yani çok dikkat çekici bir Şeyhülislam e, askerlikten inmeye intisap etmiş bir Şeyhülislamlığa kadar yükselmiş bir alim e, ama diğer taraftan da e, Osmanlı ulemasının geleneksel özelliklerini, karakterlerini yansıtan bir entelektüel bir fikir adamı, bir filozoftan düş arkadaşlar. hem dini ilimlerde hem de felsefi ilimlerde eserler vermiş. bir eee şey İristam olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ve tabii ki onun eserlerinin önemli bir kısmı arkadaşlar bizim günitemize alınmasında yer almasında yer almasına sebep olan şey de onun e, felsefi ilimleri olan merakı ve bu alanlarda eserler vermesi. Şimdi bu bağlamda arkadaşlar biz o diğer e, eser yazdığı sahalardan e, sayılarak doğuran e, felsefe alanına geçeceğiz. <gülüyor> evet Kemal Peşiz arkadaşlar çok sayıda eseri var. E, kaynaklarda yüzlerce Eser verdiğinden bahsediliyor ki bu abartılı bir rakam değil. Ee, Kemal Paşazade'nin eserlerinin büyük çoğunluğu hmm. e, Risaleler şeklindedir. Farklı hacimlerde yazdığı, 20 30 sayfa ortalama olarak yazdığı Risalelerdir. Bunun dışında daha büyük hacimde yazdığı birkaç eseri de söz konusu olsa da çoğunlukla bu Risalelerden müteşekkildir Kemal eserleri. Evet... <gülüyor> Şimdi bu eserler içerisinde arkadaşlar e, sayfa 101 bir görüyorsunuz. E, burada felsefi eserleri var. Bunların üzerine biraz duralım. E, evet arkadaşlar buradan e, buralara dikkat ediniz. E, yukarıda da hayatıyla ilgili e, birkaç noktaya dikkat çektim. Umarım onlardan da not almışsınızdır. Burada şimdi çok sayıda eser var arkadaşlar. E, bunlar felsefe, metafizik e, konularla ilgili özellikle eserleri. Burada arkadaşlar hepsini tek tek söylemeyeceğim ama birkaç tanesi önemli. Onlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Tehafü taşiyesi önemli bir eser bunlardan. Fiyo vücudu zihni önemli bir eserdir. Zihni varlık üzerine yani bunun dışında tahkik leys ve leys fi tahkik el eys el leys yani varlık ve yokluğun araştırmasına dair adlı risalede yine önemli bir, bir metindir. Varlık ve yokluk. Eee fi taqaddum alel ma'lûb sebebin sonuca önceliği üzerine. Zorunlu varlığın zorunluluğu üzerine fi vücub el Fil Fakr önemli bir arkadaşlar bir de. Yani yoksulluk üzerine ki burada yoksulluk kavramı 14. ünitede ayrıntılı olarak gelecek. Buradaki yoksulluk varlıkların yani yaratılmış olan varlıkların varlıklarını bir başka varlıktan alma zorunluluğu, varlıkların kendisinden olmadığı varlıklarını onlara veren bir varlık, başka bir varlığın olduğu ile ilgili bir eser. Ona inşallah değineceğiz. Evet arkadaşlar bu eserlerden o da aldıysak şimdi Kemal Paşa Zade'nin genel olarak düşüncesinden ve yönteminden biraz bahsedelim. Evet arkadaşlar hayat eserlerinden sonra şimdi genel olarak yöntemi ile ilgili olarak aslında tek bir cümle söylemek yeterli. Bu sayfa 102 103'ün başında. Kemal Paşazade İslam düşüncesinde şöyle bir özelliği temsil ediyor. Farklı düşünce geleneklerini şahsında birleştiren bir isim. Ne demek farklı düşünce gelenekleri? Özellikle bu metafizik konularla ilgili üç büyük disiplin var İslam düşüncesinde. Bunlar kelam, tasavvuf ve felsefe. Kemal Paşazade Bunlardan doğrudan bir tanesinin yöntemini ve bir tanesinin konular belli konularla ilgili görüşlerini doğrudan alıp takip etme yerine farklı düşünce geleneklerinin her birisinin yöntemini belli oranda benimsiyor. Felsefi meselelerde, metastik meselelerde onların dile getirdiği görüşleri ortaya koydukları delillerin kuvveti bakımından ele alıyor ve bu bağlamda hangi düşünce geleneği bir konuda daha onun benimsediği delili dile getiriyorsa onu takip ediyor. Dolayısıyla tek bir düşünce geleneğin temsilciliğini yapmayıp farklı düşünce geleneklerini benimseyen bir isim. Bu anlamda ilk önemli eserlerinde hakiki bir yöntemi benimsediği tenkitçi ve analitik bir Yaklaşımla hakikat merkezi bir konumu benimsediğini söylemek mümkün. Ne demek bu? Tahkiki yöntem, e, kelamın tasavvufun, felsefenin bir konudaki delillerini tek tek inceleyip, onların hangisi daha çok bizi hakikate ulaştırıyor. Tabii burada bir zaviyesi var, kendi perspektifi var. O perspektif bakımında hangisi daha kabul edilebilir, benimsenebilirdir. E, bunu esas alan bir yöntemdir. tahkik yöntemi. Ve Kemal Paşıza'da bu yöntemi İslam düşüncesinde Son döneminde kullanan e, takip eden isimlerden birisi. Demek ki tek bir düşünce geleneğine e, bağlı kalmak yerine e, farklı düşünce geleneğinin de hakikati farklı şekillerde getirebileceklerini onun için her birisinden bir şekilde istifade etmeyi e, ve bunları bir araya getirip bir sentez yapmayı e, talep etmiş e, bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda arkadaşlar Tabii ki Kemal Taşezade'nin özellikle eserlerinde referans yaptığı belli, önemli isimler var. i̇bn Sina, i̇bn Arabi, i̇mam Gazali, Ebu Mansur el-Maturidi, Fahru-Razi, Fahret İl-Razi ve Nasseruddin et Tuğsi, Ketaba'yı başka birçok isim var. Bunlar en önde gelen, bunun referansları, kaynakları. Demek ki burada görüyorsunuz arkadaşlar, hem İbn-i Sina da etiket oluyor, hem Gazali'ye de etiket oluyor. Bir taraftan Asavuk'un önemli ismi i̇bn Arabi. Düşüncesinden alıntılar yapıyor. Bir taraftan Matulidi e, e, İmamı, İmam Matulidi'den e, Alıntı yapabiliyoruz. Daha doğrusu alıntı değil tabii ki o tek başına Özümseme, benimseme şeklinde bir e, referans ve kaynak Durumu Demek ki bunların arasında bir e, Yakınlaştırma e, Ve bunları Tek bir potada bir araya getirebilme Şeklinde özetlemek mümkün Arkadaşlar. Burası da umarım anlaşılmıştır. Ee, şimdi buraya geçiyoruz. Varlık görüşü. Sayfa devam edeceğiz. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi Konular biraz daha tabi giripleşiyor. Spesifik felsefe ve tartışmalara geçiyoruz yavaş yavaş. Bunları da mümkün mertebe sizin anlayabileceğiniz bir konuma getirmeye, sadeleştirmeye çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Varlık görüşü. Diğer sınıfta da şunu söyledim. Filozofların bu Varlık kavramıyla e, alık veremedikleri nedir diye bir soru akla gelebilir. Hep karşımıza çıkan şey ki bulabildi. Modern felsefede e, varlıkla ilgili tartışmaları inceleyen alan olarak metafizikte ontoloji e, bahsini görüyoruz. Yani bu e, varlıkla ilgili bu kadar e, tartışmalar neden var diye bir soruyla aslında başlamak lazım. Çünkü e, Bunlara cevap vermeden biraz entelektüel faraziye gibi e, kalabiliyor bazı meseleler. Mesela bu da onlardan bir tanesi. Öncelikle bu e, şeyi ben gerçekten önce anlattığımı düşünüyorum ama tekrar iki cümlede fayda var e, hatırlatma noktasında. E, şimdi filozoflar arkadaşlar ki bu sadece İslam düşünürlerinin de değil diğer felsefe geleneklerinde de başka medeniyetlerde de karşılığında çıkan ortak bir özelliktir. Filozoflar, e, görüşleri temelde Varlık sahasında, bilgi sahasında, bir de değerler sahasında ortaya koyuyorlar. Bunların her üçünde birbirleriyle birbiriyle irtibatlandırıldığı, tek bir potada eritilip birbiriyle ilişkileri olan bir bütünlük içerisinde sunulması durumunda da bir sistem görüşü ortaya çıkıyor. Yani bir sistem felsefesi ortaya çıkıyor. Yani varlık alanında ortaya koyduğunuz, metafizikte ortaya koyduğunuz bir teori Bilgi sahasında da yani epistemolojide de bir karşılığı varsa ve hakeza değerler alanında yani ahlak ve siyasette de bir karşılığı varsa o zaman bunların birbiriyle irtibatı varsa o zaman bir sistem düşüncesi, sistem felsefesi ortaya çıkıyor. İşte bu anlamda bu büyük düşünürler bir sistem kurma ya da var olan bir sistemi açıklarını kapama, onu yeniden üretme, temellendirme gibi farklı tarzlarda felsefe yapıyorlar. Bu anlamda İslam felsefesinde e, bir sistem ortaya koyan önceki düşünürler var. Bunlar Farah Bey gibi, Sina gibi isimler. Bu sistemin yönelik eleştiriler var. Bu sistemin açıklarını gören, e, onlara e, henkitler yönelten isimler var ki biz onları gördük. Gazali gibi, e, işte Şehristani mesela var. E, o diğer taraftan bu sistemi savunan e, ve felsefeyi bu şekilde üretenler de var. E, mesela, mesele, Maserettin Tuğsi gibi. E, bu anlamda e, Kemal Paşazade bu gelenekten sonra gelen e, e, fakat bu farklı e, gelenekleri birleştirip e, adeta yeniden bir sistem kurması da e, e, bu felsefi düşüncenin temel dinamikleri üzerine e, yeni şeyler üretme iddiasında olan bir isim. Bu anlamda da arkadaşlar varlıktan başlanıyor. Çünkü varlık e, görüşü, filozoflar olduğu gibi tefekkürler, kelamcılar, e, sufiler, e, varlık görüşü asıldır. Çünkü varlıkla ilgili görüşünüzü ortaya koymadan sizin kelami, itikadi e, ispatlamalar, yapmak bir tanrı e, anlayışı ortaya koymanız e, mümkün olmuyor. Eğer e, salt vahyin e, ortaya koyduğunu doğrudan aldığımız e, hani, hallerde e, bu yeterli olmayabilir mi diye sorulabilir. Yani vahiy ortada varken neden böyle bir temellendirmeye ihtiyaç duyuyor? E, Vahiyin dilini kullanan, vahiy önermelerini kullanan e, keram gibi bir ilim dahi bu, on, bu iddiaları akli olarak ispatlama yoluna e, gitmiştir. Çünkü vahiy her e, insanın anlayabileceği bir açıklıkta konuşabiliyor. E, yerine göre bir konuda doğrudan son cümlesini Söylüyor ama kelamda, felsefede o son cümlesinin öncesindeki temellendirmeleri yapmayı üstleniyor zaten. şey bu. Dolayısıyla bu temellendirmeyi yapma noktasında önemli kavramların bir tanesi varlık ee, ve dolayısıyla metafizik, ontoloji bu anlamda e, temellendirme buradan başlıyor. Yani tanrı kanıtlaması da buradan başlıyor. E, bilgi üretme, ahlak, siyaset e, teorinin hepsi e, varlık görüşünün bir tezahürü. Arkadaşlar dolayısıyla varlıkla ilgili şey e, asıldır iddialar, görüşler, teoriler. Evet burada bizim peki varlık ile kastedeceğimiz şey nedir sorumuzu böyle sorarsak arkadaşlar. E, i̇bn Sina'nın e, metafizik öğretilerini anlattığımız yanılırsam 10. üniteydi. Orada da e, şöyle bir şey demiştik. E, filozofların burada varlık derken bir kere e, bu kavramı çok yönlü, çok boyutlu olarak kullandıklarını hatırlayalım arkadaşlar birincisi bu ee, Ama öncesinde şunu söylememiz lazım ee, varlıkla ilgili e, ilk cümlelerine filozoflar e, kurarken e, bütün bizim aklımıza gelen e, dış dünyada yani duyu organlarımızla algıladığımız ya da algılamadığımız, algılayamadığımız e, varlıklar yani duygu organlarımız algıladıklarımız, işte gözümüzde gördüklerimiz tek tek yüz binlerce, on binlerce e, varlık sayabiliriz. Bir de algılayamadığımız melek gibi varlıklar var. Bunların her birisi e, bir realiteye, bir gerçekliğe sahiptir. E, bütün arkadaşlar, bu kavramlar, bu şeyler, varlıkların bizim zihnimizde e, bir karşılığı var. İşte az önce verdiğimiz örnekler. Gözümüzde gördüklerimiz, işte kitap diyoruz, bardak diyoruz vesaire, e, melek diyoruz bambaşka bir kategoriden. E, ama bunların her birisinin ortak özelliği nedir? Var olmadır. Ya dolayısıyla onlar birer varlıktır. İşte filozoflar arkadaşlar, e, ister bu bizim duyularımızda idrak ettiğimiz, ister akli olarak, akli bilgi e, yollarıyla e, temellendirdiğimiz, ister salt zihni e, olsun, bütün bu e, varlık sahasını içine alan, Hepsini kapsayıcı nitelikteki e, o geniş anlam için kullanıyorlar varlığı. Yani varlık dediğimiz arkadaşlar bizim aklımızda somut bir şey tek başına gelmesi. Fiyozofların bu ispatladıkları varlık, e, dedikleri varlık şeyi, yani varlık kavramı, varlık anlamı, varlık tasavvuru en genel manada e, bütün bu bahsettiğimiz e, türdeki varlıkları kapsayıcı bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Fakat e, biz ilk etapta e, duyu organlarımızda e, insan olarak konuştuğumuzda e, kendi bulunduğumuz zaviyeden baktığımızda öncelikle duyu organlarımızla algıladıklarımızdan başlıyoruz. İlk kendimize idrak etmeye başladığımız en yani küçük yaşlardan itibaren duyu organlarımıza konu olan varlık aleminden başlıyoruz. İlerki yaşlarda soyutlamalar yapmak suretiyle anlamlar, kavramlar, terimler üretiyoruz, çıkartıyoruz ve Buradan daha farklı varlık kategorilerini de zihnimizde görebiliyoruz. Ama bunun ilk başa tekrar dönersek, ilk bizim varlık dediğimizde zihnimizde canlanan çoğunlukla somut olan şeylerde somut olan varlıkların zihnimizdeki karşılıklarıdır. Kavramsal karşılıklarıdır. Şimdi bu anlamda arkadaşlar filozoflar varlığın bir gerçekliği olduğunu söyleyerek söze başlıyorlar. Yani biz varlık denilen şeyden şüphe etmeyiz. Bir var, var olma hali söz konusu. Kendimizi idrak etme de, kendimizle ilgili var olma bilincimiz de başta olmak üzere bir var olma halinden şüphe etmeyiz. Bundan şüphe etmeyiz. Neden önemli? Şüphe ettiğimiz takdirde biz hiçbir şeyi temellendiremeyiz. Yani ne bilgi üretebiliriz ne buradan bir din bir metafizik hiçbir şey üretmemiz söz konusu değil. Onun için varlık bu anlamda hayati bir kavram. Varlığın kendisinin bütün o somut olsun soyut olsun hepsinin ortak çeliği olan hepsinin ortak kapsayıcısı bir anlam olarak varlıktan söz ettiğimizde biz ondan ee, şüphe etmeyiz. Ee, şüphe edersek dediğimiz gibi hiçbir şeyin temellendirmesi e, söz konusu olmaz. Bu arkadaşlar felsefenin de İslam'da kelam ve akaid'in de en temel kabullerinden bir tanesidir. Çünkü e, varlıkların temellendirilmesinin kelamda da, itikatta da yani akaid alanında da kabul edilmemesi halinde e, bizim Hiçbir şeyi ispatlama, e, ortaya koyma imkanımız olmayacaktır. Bunu diğer sınıfta da söyledim. Akayet Risallerimizin e, başında eşya şeklindeki bir cümlenin gelmesi e, bu algının bir kabulüdür. Yani biz doğrudan e, var olanlar alanından e, şüphe etmeyiz. Şimdi bu girişleri uzunca yaptık. E, uzunca yaptık çünkü ee, var olma halini şüphelenilmesi, hiçbir bilgi yönetilmesi ve insanın duyu organlarıyla da aklen de ee, bir bilgiye ulaşamayacağını iddialan sofistik e, anlayışa e, sofizme karşı bir reddiyedir. Yani varlıkların hakikatleri bilinebilir. Varlıklar dış dünyada olsun zihinde olsun bulunmaktadırlar. Biz e, varlıkların gerçekliğinden, hakikatinden e, şüphe etmeyiz. Öyleyse demek ki var olma hali kendisinden şüphe edilmeyen bir haldir. Varlık, mevcut veya vücut dediğimiz Arapçada bu hal kendisinden şüphe edilmeyen bir haldir. Evet arkadaşlar burasını tamam. uzunca anlattım. Bundan sonra biraz daha hızlı geçeceğiz. Şimdi sayfa 104 Varlık kavramının belli özellikleri var. Ama burada hangi varlık kavramından bahsediyoruz arkadaşlar? Bir soru sorayım sizlere. Bir iki iki tane özellikten bahsedeceğim ama e, soruyla başlayalım buraya. Hangi kavramdan yani biz varlık dediğimizde neyden bahsediyoruz? Kastettiğimiz şey ne? Evet, yani dediğiniz bildiğiniz e, onun bir e, özelliği. Onu deyince de inşallah yani e, zorunlu da değil mümkün de değil var olan diyoruz ama yani soruların verdiğiniz cevapların kısmen doğruluğu var ama bizim burada kullanacağımız varlık şimdi hangi anlamda arkadaşlar sorum oydu evet e, en son Fatma e, Zehra hanımın söylediği gibi soyut ve somut olarak bizim e, zihnimizde hepsine bir üst şemsiye bir kavram olarak verdiğimiz varlığı kastediyoruz. Dolayısıyla bu anlamdaki varlık burada ilgili yani doğrudan sadece somut varlıklar veya soyut varlıklar zeynli varlıklar, harici varlıklar bunların herhangi birisi değil de hepsini kapsayan bir, şekil, bir kavram olarak varlıktan söz ediyoruz ve bu anlamda da varlığın iki özel özellikle iki önemli şeyi var iki önemli özelliği var Bunlar arkadaşlar e, İbn Sina'dan itibaren filozofların dile getirdiği şeylerdi. Tabi bu burada e, İbn Kemal, Kemal İbn Kemal İbn Sinacı bir e, perspektiften hareket ettiğini söylememiz mümkün. E, şey, Kemal Paşizade burada iki özelliği ortaya çıkıyor ki bu daha sonra Fahrettin Nazilli'nin de söylediği bir şeydir. Varlık kavramının apaçık olmasıdır. El vücudu bedihiyun dediğimiz durum veya el mevcut bedihiyun. Yani varlık apaçıktır. Biz bunu kabul ederiz. Baştan yani felsefeye bununla başlıyor bazı filozoflar. Varlık apaçıktır. Yani bu ispata dahi ihtiyaç duymayan bir şeydir arkadaşlar. Biz kendimizi itirak ettiğimiz yaştan itibaren kendi varolma bilincimize dahil olmak üzere var olmadan şüphe etmeyiz. Dolayısıyla onun dış dünyadaki tezahürlerinden de şüphe etmeyiz. Bu varlığın apaçıklığı ile ilgili bir durumdur. Mesela burada verdiğimiz örnek önemli. Sayfa 103 Melek mevcuttur e, diyoruz. Mesela falanca vardır ki bu bütün dillerde dir dır, dır e, şeklinde Fahçe'de est'le, işte emizar'la, ingilizce'de vesaire, biten, e, şey biten varolmanın bir cümleye kalıba döküldüğündeki karşılığı. Bu dır, dır durumu e, Türkçe için söz ettiğimizde e, bir şeyin var olduğuna delalet ediyor. Dolayısıyla biz e, bu yargılarımızın sonunda kullandığımız bu şey e, bu ifade e, ispatlanmaya, onun açık e, ispatlanmaya ihtiyaç duymadığını apaçık açık olduğunu bir göstergesidir. E, mesela melek e, nedir diye sorabiliriz. Meleğin e, bir açıklamasına ihtiyaç var ama varlık nedir diye sorduğumuzda e, bunun bir şeyi olmaz. Yani bunu biz tanımlayamayız. Yani varlık nedirin bir e, cevabı yoktur. Ki bu e, felsefe tarihinde i̇bn Sinan'ın da tek başına söylediği bir şey değil. Birçok filozofun doğru doğuda olsun batıda olsun e, kabul ettikleri bir şeydir. Yani varlık nedir sorusunun bir cevabı yok. Varlık falancadır dediğimiz zaman ne oluyor? Biz varlığı e, onun altındaki bir şeyle tanımlamış oluyoruz ki bu, bunların hiçbirinde de e, bir tanım olarak kabul etmez filozoflar. Ki tam da orada biz ikinci özelliğine Geçmiş oluyordu arkadaşlar. Varlık demek ki bu anlamda kullandığımız varlıktan bahsediyorum. Yani solüktü, somut, zihni, harici sorumluluğun hepsini içine alan o varlık kavramı apaçıktır. Zihin bunu apaçık bir şekilde bilir. Yani kendisini ispatlanmasına ihtiyacı olmayan bir kavramdan söz ediyoruz. İkinci olarak genel ve kapsayıcılık özelliğidir. Yani en genel ve en kapsayıcı terimdir varlık. Mesela en genel ve en kapsayıcı terim ile kastettiğimiz şey şu, yine şemsiye bir kavram olmasına atıf yapıyoruz. Daha üzerinde onu tanımlayacak bir kavram yoktur. Bu ne demektir arkadaşlar? Bunun tepkik bir anlatımı var. Birazdan onu da geçeceğim e, mantıkta. E, şöyle bir örnek görebiliriz. E, mesela insan düşünen canlıdır. Bizim mantıkta 2000 yıldır e, daha da fazla belki kullanılan bir örnek. Düşünen canlı, insan düşünen canlıdır. Bu insanın e, Aristotelesi de, insan düşüncesinde de mantık geleneğimizde bizim e, insan e, kavramının tanımı olarak verilen şey. Şimdi biz varlıkları artık tek başına varlık kavramı değil de onun tezahürleri olan alt düzeydeki varlıkları tanımlamaya kalktığımızda onların karşısına bir takım anlamlar koyuyoruz ve bunları dirle dirle bitiriyoruz. Bir tanım çıkıyor ortaya. Şimdi bu varlığın altındaki tüm kategoriler için söz konusu olabilir ama böyle bir tanım varlık için söz konusu olmaz. Çünkü o en genel kavramdır. Neden söz konusu olmaz? Onun tanımında kullanacağımız şeyin, onun üstünde bir genellikte ve kapsayıcılıkta olması lazım. Mesela insan düşünen canlıdır dediğimiz zaman, insan canlıdır diyoruz. Canlı kapsam olarak insanın altında mı yer alır, üstünde mi yer alır? Diye bir soru sorarsak, diyeceksiniz ki tabii ki üstünde yer alır değil mi arkadaşlar? Yani canlı türleri e, bitki, hayvan ve insan. E, i̇nsan düşünen canlıdır arkadaşlar. Dediğimiz zaman e, burada şimdi bir e, tahtamız olsa e, çok daha rahat anlaşılacak bir basit bir konu aslında bu. E, i̇nsan düşünen canlıdır dediğimiz zaman biz e, iki şey kullanıyoruz. Bir insanın bir üstündeki onun cinsi olan şeyden bahsediyoruz. Yani e, canlılık. E, canlılık sadece insanın cinsidir. Hayır. Bitkinin de hayvanın da bir cinsidir. Peki bu iki, bunları birbirinden ayırt eden şey nedir? İnsanı e, o diğer e, türlerden yani cins olan canlılığın türleri bitki ve hayvanından eden şey nedir? Düşünce, düşünen, düşünme özelliği. bunu da fasıl diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu bahsettiğimiz şey teknik anlatımın mantıktaki karşılığı şu da arkadaşlar mantıkta varlıklar bir tanımlanabilir bir de betimlenebilir birincisine had diyoruz tanım, had, heylen ve dallan betim ise resim dediğimiz şeydir yani tarifini yapmak bir şeyi tarifini yapmak tanım yaparken de kullandığımız şey bizim Cins ve fasıldır. Yakın cins ve fasıldır. Mesela insan düşünen canlı dediğim zaman insanın hemen üstündeki kategori nedir? Canlılık. Canlı'nın daha üstündeki şey nedir? Mesela varlık dediğim zaman insan düşünen varlıktır da bir e, tanım olabilir ama bu da eksik bir tanım. Çünkü e, daha alt kategoriye inip onun bir canlı olduğunu söyleye, söylüyoruz. E, onun için e, insanı tanımlarken düşünen canlı e, ile ifadesiyle insanı e, tanımlıyoruz, e, düşünen fasıl canlı da insanın cinsi, yakın cinsi oluyor. E, bir başka örnek daha vereyim, e, oradan e, bunu biz varlığa uyarlayamayacağız arkadaşlar bahsettiğimiz formülü, daha iyi anlaşılacak. E, mesela e, taşıt kavramını düşünelim, taşıt kavramımız bizim cins kavramımız olsun ve e, tabii çok farklı şekillerde bunu alt kategoriye ayırmak mümkün ama Basit bir örnek vereceğim size. Taşıt diyelim ve taşıtları da e, motorlu ve motorsuz diye ikiye ayıralım. Yani bir insan gücüyle çalışan e, bir de e, motorla çalışan. Mesela böyle bir ayrım yapabiliriz. Şimdi e, motorlu taşıtların altına da farklı farklı şeyler e, koyalım. Mesela bunlardan bir tanesi otomobil olabilir. E, öbür tarafta da mesela motorsuzun altına da bisiklet koyalım. Motorun altına yine başka bir örnek daha mesela işte gemiyi koyalım. Şimdi mesela burada biz otomobilin tanımını yaparken deriz ki otomobil motorlu bir taşıttır derken ne yapıyoruz? Onu motorsuz olandan ayırt eden özelliğini söylüyoruz. Yani bisikletten onu ayırt ediyoruz. Onun paslı, ayırt edici özelliği. Ve üst kavram olarak da onun bir taşıt olduğunu, cinsini söylüyoruz. Yani şeyin, otomobilin. Şimdi biz bu formülü arkadaşlar varlık kavramı uyarlayamıyoruz. Neden? Çünkü varlığın üstünde bir kavramın olması lazım. Onu tanımlayabilmemiz için. Burada şeyin noktasını kaçırmayalım. Konumuz... E, varlık kavramının e, en genel ve kapsayıcı kavram olduğu e, bundan dolayıdır ki bu özelliğinden dolayıdır ki o tanımlanamaz arkadaşlar. Çünkü bir şeyin tanımlanabilmesi için onun üstünde bir kavramın olması lazım. E, biz mesela melek kavramını tanımlayabiliyoruz bir şekilde yani e, hangi metafizik öğretiyi, hangi e, din öğretiyi e, sahipseniz bunu tanımlarki kısmen değişebilir ama ortak özellik olarak e, insanın e, somut organlarıyla algılayamadığı metafizik bir varlıktan e, bahsediyoruz Melik dediğimiz zaman. E, fakat varlık kavramını nasıl e, tanımlayacağız? İşte bu e, Fiyozofların iddiasını haklılaştıran bir şey. Varlık e, tanımlanamaz çünkü varlığı tanımlayabilmek için onun üstünde bir kategori belirlememiz lazım. Onun üstünde bir kategori olmadığı için de varlık en genel ve kapsayıcı terimdir arkadaşlar. Tıpkı İbn Sina'nın söylediği şey kavramı da böyledir. Şey, Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir kavramdır. Şey dediğimiz zihnimizdeki bu kavramı tanımlamaya kalktığımızda hemen sizde ve şu anda ben de ne yapıyoruz? Sıkışıyoruz, tıkanıyoruz. Çünkü şey dediğimiz kavramın ve varlık dediğimiz kavramın tanımlanabilmesi için daha üstte bir kavrama ihtiyaç var. Evet bu da arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmayalım, e, varlık kavramının ikinci bir özelliği oluyor. Tabii orada hangi varlık kavramı tekrar tekrar hatırlatıyorum. En genel manada kullandığımız varlığın iki özelliği var. Bu e, silah metafiziğinde de, ontolojisinde de dediğimiz gibi başka batılı filozoflarda çokça karşımıza çıkan bir anlatıdır. Varlık apaçıktır, ispataya ihtiyaç duymaz bir ve ikincisi varlık, genel, en kapsayıcı e, terimdir. Dolayısıyla en genel ve en kapsayıcı olanın bir e, tezahürü de onun tanımlanamaz oluşur. E, biz tabi e, varlıkla ilgili varlık şöyledir, böyledir gibi cümleler her ne kadar e, kullanıyor olsak da bunların hiç birisi e, tanım değildir arkadaşlar. Yukarıda bahsettim. Biz varlığı e, dırna bitiren bir şekilde yani betimleyebiliriz, resmenebiliriz onu ama o mesela varlık iyidir dediğimiz zaman bir değer yargısı dile getiriyoruz. Varlık güzeldir, var olmak iyidir, var olmak güzeldir filan diyebiliriz. Bunlar tabi buna engel bir hal yok fakat bunların bir tanım olmadığı ortadadır. Bir tanımlama, bir betimleme yapmak mümkündür fakat bu bir tanım anlamına gelmemektedir. <gülüyor> Evet, şimdi arkadaşlar... E, bu anlamda mevcut kelimesi, videonun zıddı olarak e, maadûm kelimesi söz konusu, yani yokluk. E, bundan da e, bir iki şey, bir, iki cümle söyleyebiliriz. E, varlık ee, yukarıda bahsettiğimiz gibi genel bir kavram ee, alt kategorileri e, ayrılabilen zorunlu varlık, mümkün varlık e, gibi kategorileri ayrılabiliyor ee, bunun dışında harici varlık ve zihni varlık şeklinde de e, kategorileri ayrılabiliyor ee, varlığın bir de zıddı ee, var ki aslında bu bile çok tartışmalı bir şey yani varlığın ziddi midir ifadesi bile filozoflar tarafından e, tartışılmıştır. E, yok olma e, durumu e, mağdur dediğimiz şey e, büyük bir tartışma konusu. Mutlak bir yokluk mu yoksa e, geçici bir yokluk mı Neden bahsediyoruz? Filozoflara göre e, varlığın yetkin olmaması halidir e, yokluk. Mutlak yokluk ise kendisinden söz edilemediğimiz şeydir. Ee, tabii burada kendisinden yok, söz edemeyeceğimiz şeydir veya madum diyoruz, yokluk diyoruz. Bir şekilde bu zihnimizde ve yazıda bir karşılık buluyor. Yokluk dediğimiz şey ee, zihninde demek ki söz konusu olabiliyor. Mesela bazı filozoflar burada ilkelde de yokluk üzerine bir felsefe yapıyorlar. Varlık o yokluk, yani metafizinin ontolojiline temel artışma alanları yokluk dediğimiz şey nedir? E, Tabi bunların çok e, ayrıntısına girmeyeceğim arkadaşlar. E, burada e, filozoflar İslam filozofları genel anlamda ortak e, öğretilere e, sahiptirler. E, yokluğun bir mutlak yokluk şeklindeki karşılığı var. Bir de e, mümkün mahiyetler şeklinde yani zamanın bir döneminde e, yoklukla mutlasıfken, belli bir zaman içerisinde varlık kazanmış olma halleri ki, bunlar e, var olmazdan önceki e, halleri yok, yokluk, yokluğa tekabül ediyor. Mesela e, bizler şu an, e, bu dersi dinleyen sizlerle daha olmak üzere hiçbirimiz 1900 tarihinde hayatta değildik. Demek ki biz 1900'de e, yokluk e, alemindeydik ama buradaki yokluğu filozoflar dediğimiz gibi, mutlak yokluk olarak algılamıyorlar. Çünkü mutlak yokluk zaten olmayan bir alemdir. Olmayan alemden de e, varlık alemine gelinmez. E, buradaki yokluk ise var olma potansiyeline sahip olan e, varlıkların bulunduğu alem. Buna felsefede İstanfiyozofların e, mümkün mahiyetler e, dediği alem diyoruz. Yani mümkün e, bunlar bir mahiyet olarak, bir e, bilgi olarak Tanrı'nın ezeli ilminde bir karşılığa sahip, sahipler ki ee, buna İbn-i tasavvufunda da ayağını sabit ediyoruz. Bunlar e, varlık alemine, müşahade alemine gelmezden önce anlının ezel bir karşılığa sahipler. E, dolayısıyla onlara biz mutlak yokluk e, dememiz söz konusu değil. E, bunların yoklukları e, mümkün kategorilerinden bir kategoriye tekabül ediyor i̇blis e, felsefesinde. Yani var olabilecekken yani var olabilir de, olmayabilir de var olma özelliğinde yok sahipler, yok olma özelliğinde de sahipler ki zaman bir dönemde yok yani şu âleminde bir varlık kazanmamışlar. Dolayısıyla bunların varlıkları da yoklukları da mümkün. Onların yokluklarından yokluktan varlığa gelmelerini bir varlık dilediği için onlar varlık kazanırlar. Demek ki varlıklarını yokluklarına elcihden bir sebep var. E, buna birazdan değineceğiz ki bu da e, filozofların ve i̇bn Kemal'in de e, ispatı vacip yani tanrı kanıtlamasının bir e, e, yerinde duran bir e, açıklamadır. Onu ayrıca değineceğiz arkadaşlar. Evet demek ki e, varlıktan bahsettiğimiz zaman bir donuzlukta olarak e, tekabül tekabül karşıt bir kavram olarak yokluktan Söz ediyoruz ama burada bahsettiğimiz yoklukta dediğimiz gibi o şekilde de arkadaşlar yani mutlak bir yoklukta zaten söz etmek mümkün değil. Yokken var olanlar dediğimizde biz aslında var olma imkanına sahip olan varlıklardan bahsediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer bir kategorimiz zihni varlık ve harici varlık. Burası da önemlidir sayfa 106. Evet arkadaşlar burası önemli bir bölümdür. Bu arada anlaşılıyordur diye umuyorum konu metafizik konular, metafizinin sağlam konuları bunlar arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi zihni varlık ve harici varlık ayrımını yapacağız arkadaşlar. Yani harici varlık, hariç nedir? Hariç, dış demek neyin dışı? Zihnin dışı arkadaşlar. Buradaki harici ile kastedilen zihnin dışındaki varlık alanı ve bir de zihindeki varlık alanı. Bu İslam filozoflarında olmazsa olmaz bir ayrımdır. Zihnin dışındaki varlık alanı bir de zihni varlık alanı. Ama burada zihni varlık önce gelmiş ama ben önce şeyden bahsedeceğim. Harici varlıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Harici varlık varlığı bir gerçekliğe, bir realiteye sahip olan varlık demektir. Yani insan zihninin salt kavram olarak, hayal olarak ürettiği bir şey değil de bizatihi e, varlığın olması hali bir varlığı var bir realitesi var gerçekliği var bir hakikati var e, buna biz hariçte varlık diyoruz e, harici varlık e, anlatılırken en çok karıştırılan şey şu oluyor e, insanın e, <gülüyor> somut olarak duy organlarıyla idrak ettiği varlıklar anlaşılıyor evet harici varlık dendiğinde onu içeriyor ama sadece ondan ibaret değil bunu şöyle söyleyince daha iyi anlayacaksınız. Mesela bizim 5 duyumuza konu olan bütün varlıklar sıcaklık, mesela sıcağı hissediyoruz, soğuk hissediyoruz. Ondan sonra mesela soğuk rüzgar gibi bir duy organlarıyla harici dış dünyada, zihnimizin dışında bizatihi var. İşte kalem diyoruz, gözümüzde mesela ağacı görüyoruz. Ağaç vardır diyoruz. Duy organlarımıza konu olan varlıkların dış dünyada bir gerçeklikleri var ama harici varlık, zihnin dışındaki varlık sadece bu değildir. Bir de bunun dışında bizim duy organlarımızla algılayamadığımız ama bir varlıkları, hakikatleri olan varlıklar var ki melekler bunun en önemli Örnekleri nedir? Melek, cin, cinler, melekler ee, ondan sonra evet tabi nihayetinde tanrı. Ee, bu, bu saydıklarımızın e, bir gerçekliği var mı? Evet var. Yani şunu demek istiyorum. Melek dediğimiz şey insan zihninin ürettiği bir imge midir? Yoksa e, yoksa e, bunlar e, gerçekliği olan şeyler midir? Ee, onlar tabii e, sorunuzdaki şeyler, bunlar e, harici varlıklar e, değildirler. Yani harici e, varlık dış dünyada e, doğrudan, e, nasıl söyleyelim, onların makulatı saniye e, diyor bizim filozoflar. ikinci akledilirler diyorlar şunu yani siz sorduğunuzdaki şeylere yani dolayısıyla onlar dış dünyada tezahürleri olan ama kendileri dış dünyada olmayan şeylerdir e, kavramlardır e, on, onlara isterseniz geçelim daha basit şeyleri ben e, anlatıyorum harici varlık derken e, demek ki doğrudan organlarımızda algıladıklarımız ama bir de algılamadıklarımız da var harici varlık dediğimizde yani işte zorganlarımızda algıladıklarımızdan bahsettik bir de var. Bunlar e, zihnin dışında bizatihi e, gerçeklikleri olan şeyler. Zihni varlık ise arkadaşlar <gülüyor> e, zihni varlığı filozoflar farklı farklı taksim ediyorlar. Bunlardan bir tanesi e, zihni varlıkların birincisi bizim e, kullandığımız şeyler su e, kavramlar, zihnimizde bir e, karşılığa sahiptirler yani Mesela şöyle diyelim bilgisayar dediğimiz zaman biz e, her birimizin önünde tek tek duran e, bilgisayarı e, mesela kastediyoruz ilk etapta bunun bir neyi var? Bir gerçekliği var somut olarak, bir varlığı var. Bu anlamda harici bir varlıktır ama biz e, bu bilgisayarların hepsini tek tek e, Bunların hepsine hareketle, zihnimizde bir onun bir de karşılığı var. Bilgisayar dediğimiz bir kavram var. İşte o kavram, bilgisayarın kendisinin soyutlanmış halidir. İnsanın ürettiği şeydir. Kavramlar, yani arkadaşlar dillerde kullanılan bütün kavramlar o anlamda bir zihni varlıktır. Zihni bir anlama sahiptirler. Bir anlama sahiptirler, o anlamda zihni varlıktır. Ama daha çok filozofların zihni varlık denliğinde bunun dışında akla giren başka ikinci ve üçüncü örnekler de var. Bunlardan bir tanesi e, matematik e, e, ilimlerin kullanmış olduğu şeylerdir, e, kavramlardır. Ki mesela sayılar, e, ondan sonra e, şekiller, geometride, müzik ilimindeki notalar, notanın kendisi dış dünyada var mıdır? hizmeti şahsiye göre yoktur veya sayıların kendisi dış dünyada vardı hayır ama e, biz bunu dış dünyadaki varlıklara uyarlayabiliyoruz ama sayı e, işte geometrinin üçgenini birimiz çekti mesela veya e, fa notası e, zihinde olan bir şeydir ve bir de zihni varlığın e, bir üçüncü kategorisi insanın tahayyül hayal etme gücüyle imgeleme yoluyla ürettiği bir kategori var ki bunlar bizim kaynaklarda Zümrütü Anka veya Pegasus kanatlı at şeklinde geçen şeylerdir. Bunlar ise nedir? İnsan zihninin ürettiği varlıklardır arkadaşlar. İşte bugün çizgi filmlerde birçok karakter çıkıyor karşımıza. Bunların büyük çoğunluğu insan zihninin hayal etmek suretiyle ürettiği farazi e, varlıklardır. Yani o e, Filmdeki onun şeyi somut bir varlık kazanıyor ama e, imgenin kendisi ise e, dış dünyada bir karşılığa sahip değil. Demek ki bu anlamda arkadaşlar harici varlık dış dünyada bir varlığa sahip olan zihni varlık ise bu dış dünyadaki e, varlıklardan soyutlama yoluyla bizim zihinde ürettiğimiz kavramsal karşılıklar ve bir de e, zihnin hayal ile ürettiği farazi varlıklar arkadaşlar. Kısacası e, harici varlık, zihni varlık ayrımı e, bu örneklerde tekabül ettiği şekliyle bunlara e, bunlardır. Evet. Şimdi e, buraya kadar olan kısmı arkadaşlar bu e, Aşağıda örnekleri geçiyor bu anlattıklarımın, oraya bakarsınız siz. Sayfa 108-109 e, anlattığımız konuların e, örnekleri. Evet. Bir de arkadaşlar sayfa 110'da e, bir husus daha var. Ee, bu da yukarıda söylediğim gibi varlık kavramı e, farklı şeylere, kategorilerine hayır edilmesi, tasdif edilmesi mümkün. Bunlardan bir tanesi de varlığın üç durumu. Varlığın üç durumu e, zorunluluk, imkansızlık ve ikisinin arasındaki bir kategori olarak imkan. Yani Olabilirlik durumu arkadaşlar. Bu da bir e, varlıkla ilgili filozofların yaptığı, i̇bn İbn Sinan'ın Sinan yaptığı, Kemal Paşa zaten de devam ettirdiği bir tasnif. E, demek ki üçlü bir ayrım e, varlığı, üç durumu e, var. Üçlü ayrım buna tekabül ediyor. Zorunlu varlık, e, mümkün varlık ve bir de e, imkansızlık durumu e, varlıkla ilgili tekabül edelim. Bir başka tasnifimiz. Şimdi burada özellikle filozofların bu ayrımını e, yapmaları tabii ki beraberinde bir takım e, kabulleri de getiriyor ki burada özellikle e, filozoflar e, bu ayrımı neden yapıyorlar e, Farabi neden yapıyor? Çünkü e, Tanrı'nın felsefi bir yolla ispatlanmasını e, bu sayede mümkün görüyorlar. E, mümkün varlık e, ve zorunlu varlık. Bu ayrımı yapmak suretiyle Tanrı kanıtlamasına bir adım atmış oluyor filozoflar. Dolayısıyla bu kavramlarda hareketle bir ispatı vacip yani bir Tanrı kanıtlaması söz konusu oluyor. Burada arkadaşlar şu sayfa 110 biraz okuyayım buradan. Mümkün varlık ve zorunlu varlık ileneği kastediyorlar. Bunu anlaşılması açısından okumak istiyorum. Bir şey salt kendinde varlığını gerektiriyorsa, bir başka ifadeyle onun özünü düşündüğümüzde var olmasını da düşünmek zorundaysak o şey zorunlu demektir. Arkadaşlar burayı çizebilirsiniz. Bir şey salt kendinde varlığını gerektiriyorsa, bir başka ifadeyi onun özünü düşündüğümüzde var olmasını da düşünüyorsak yani bir şey düşünüyorsak o var olmalıdır ee, diye düşünüyorsak o zorunludur zorunlu yokluğu düşünülemeyen düşünüldüğünde çelişkiye düşülendir yani varcı vücut kavramı varcı vücut bizzat yokluğu düşünülemeyen tasavvur dahi edinleveyen şeydir düşünüldüğü zaman insanın çelişkiye düştüğü şeydir yani Tanrı'nın olması hali düşünüldüğünde insan zihninin çelişkiye düşeceğini e, filozoflar e, düşünüyorlar. Yani o olmadan alem zaten olmayacaktır. O, onun olmadığı, alemin var olduğu bir e, tasavvur, zihnin kabul etmeyeceği bir tasavvurdur. O sebeple e, filozoflar ayrım böyle e, koyuyorlar. Oysa e, bunun aksi ise mümkün. Arkadaşlar nasıl mümkün? E, bir şeyin özü, yokluğunu gerektiriyorsa, yani onu düşündüğümüzde, yokluğunu da düşünmek zorundaysak veya varlığını düşündüğümüzde çelişkiye düşüyorsak bu durumda o şey imkansız demektir. Evet, bu da imkansız mümteni kavramının açıklaması. Ee, bir şeyin özü yokluğunu gerektiriyorsa, yani onu düşündüğümüzde yokluğunu da düşünmek zorundaysak veya varlığını düşündüğümüzde çelişkiye düşüyorsak, bu durumda o şey imkansız demektir. Ee, buna şunu örnek verirler, şu an bilmiyorum aklınıza bir şey geliyor mu? Ee, mesela bizim mantık kitaplarında burada verilen örnek şerif iki baridir yani Allah'ın haşa ortağı ee, evet biz bunu zihnen tasavvur ediyoruz ki şimdi e, arkadaşlar e, <gülüyor> şurada e, bir önceki paragrafta şöyle bir soru aklına gelmiştir diye düşünüyorum ben e, zorunlu varlık için varlık kavramı kullanıyoruz mümkün Var olması da olması da imkan dahil olan dediğinizde kullanıyoruz. Peki imkansız varlık olur mu? Diye bir soru belki gelmiş olabilir hakla. Ee, imkansız e, varlık zihnen mümkün ama hariç de mümkün olmayan şey demektir. Yani zihnen biz bir şey düşünebiliriz. Ee, o anlamda ona bir varlık kategorisi veriyoruz. Yani harici varlık, zihni varlık ayrımını yaptığımız zaten biz bir varlık alanı açmış oluyoruz. İmkansız dediğimiz şey değil mi? Ee, yani zihnen bundan söz ediyoruz. Ama e, bir e, kavram olarak söz ediyoruz ama bunun hariçte olması imkansız oluyor. Yani imkansız varlık dediğimizde hariçte de olması imkan dahilinde olmayan ama zihinde e, düşünülebilen, tasavur edilebilen şeydir. Mesela bu, bu anlamda bizim mantık kitaplarında e, şerik Allah'ın ortağı e, imkansız bir varlık kategorisinde geçer ki bunu neden kullanıyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu zaten geçiyor. La şerikele diyor ayet kerime, mi? Onun bir ortağı yoktur. E, olmayan şeyi ama bir varlık e, kategorisi biçiliyor. Yani e, dilde, e, yazıda bir karşılığı var. Onun ortağı yoktur. La şerik diyoruz. Arapça'da bir karşılığı var. Türkçe'de ortak diyoruz. Yani Kur'an'da yine başka kavramlar geçiyor. Başka ayetlerde olmayan başka kavramlar var. Mesela e, Nazareth gibi veya yani, neyse kimisi şey, hiçbir şey onun e, benzeri değildir, onun gibi değildir. Onun benzeri bir şey yoktur. İşte burada arkadaşlar filozofların imkansız dediği kavram bu anlamda. Yani biz dilde bir kategori olarak zihinde bunu düşünüyoruz ama onun gerçekte olması e, imkansız. Aynı şekilde bu e, şeylerin e, ki bu bahsettiğim örnek bizim en önemli mantık klasiklerimizden biri olan Şemsiye bir mantıkta geçer medreselerde asırlarca okutulmuştur. Bu, bu örnekte medrese talebelerinin okuduğu örnektir arkadaşlar. Onu ayrıca söylemek lazım. Osmanlı medreselerinde bilinen çok yaygın medrese eğitimin temel eserlerinden birisidir. Burada verilen örnek bu imkansız kategorisinde. Yani imkansızlık demek ki hariçte de olmayan ama zihnin tasarlayabildiği ve dilde bir karşılık verebildiği şeydir. Dolayısıyla biz böyle bir varlığı düşündüğümüzde, onu, onu düşündüğümüzde yokluğunda düşünüyoruz. Yani Allah'ın ortada dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Yokluğunu da düşünmek zorundayız. Veya varlığını düşündüğümüzde ise çelişkiye düşüyorsak işte bu, bu durumda o şey imkansız demektir ki bunu arkadaşlar İslam filozofları ve mantıkçılarının adeta bu alının ortağı denilen kavramı, buna bir mantıkta, zihinde bir kategori açmak için bu imtina kavramının da kullanıldığı dahi söylenmiştir. Demek ki imkansız. Hem burada şunu da söyleyeyim. Peki, yani burada o bizim bu düşünen filozofları, ee, tabi İslam itikad açısından burada biraz felsefe kelam ee, birbirine karışıyor belki ama ee, bununla ilgili ayrıca başka bir şeyler söyleyebiliriz bu paragraftan sonra şimdi ee, İslam noktayı nazarında, İslam'a kaydı itikadı ve felsefesi noktayı nazarından Tanrı'nın bir ortanın olması imkansızdır. E, her ne kadar ee, işte müşrikler ee, böyle bir varlık bahsediyorlar ve bunun karşılığı olarak bir takım suretler e, üretiyorlarsa da bunların hiçbirinin gerçekte bir karşılığı yoktur. Yani orada onların ürettiği şey yukarıda söylediğimiz gibi bizim e, neye giriyor? Zihni varlık aynı. E, Pegasus gibi e, üretilmiş bir şey yani olmayan e, realitesi gerçekte bir realitesi olmayan ama kendisine zihinde bir kategori e, uyarlanmış olan varlıklardan bahsediyoruz. Yani işte İslam geldiği zaman da Arapların taptığı 300 yüz küsür tane kutlar. İşte bunların bir gerçekliği var mıdır? Hariçte bir karşılıkları bunların var mı? Hayır. Hariçte nelerin karşılığı var? Onların <gülüyor> zihinde üretilen o kavrama bir şey yapmışlar. Somut bir varlık olarak geçmişler. Ama o varlığın kendisi <gülüyor> kendi olmak suretiyle e, alemde bir yer tutuyor mu? Hayır. İşte bu anlamda <gülüyor> imkansız dediğimiz kategori arkadaşlar e, buna tekabül ediyor. Yani buradaki bu uzun ayrılık açıklamayı neden yaptık? Umarım anlaşılmıştır. İmkansız varlık e, şimdi varlığı üçe ayırdık. Zorunlu varlık, imkansız varlık, mümkün varlık. İmkansız varlık olur mu? diye akıllara bir soru mutlaka gelmiştir. Ona e, yönelik bir açıklama. imkansız işte varlığı olmayan fakat zihinde üretilebilen, dolayısıyla da varlık e, taslefinde yeri olan bir e, alandır. E, demek ki bu e, paragrafta onun da karşılığı olarak ne gördük? Yokluğunu düşünmek zorundaysak. E, pardon. E, i̇mkansız e, imkansız e, şu demektir. Düşün, onu düşündüğümüzde yokluğunu da düşünmek zorundaysak veya varlığını düşündüğümüzde çelişkiye düşüyorsak bu durumda o şey imkansızdır. Üçüncüsü ise mümkün varlık bir şeyin özü varlığını da yokluğunu da imkansız kılmıyorsa, tersinden söylendiğimde varlığını da yokluğunu da gerektiriyorsa o şey mümkün demektir. Yani bir şey özü bakımından var olabilir de olmayabilir de. Mesela insan neden... Ee, şimdi var da, e, yarın yok veya yani neden dün yoktu da bugün var bunu e, şeyle karşılamıyoruz, çelişkiye düşmeden kabul edebiliyoruz yani çünkü insanın özü bunu gerektiriyor yani, belli bir hayat ömrü olan e, bir varlıktan bahsediyoruz, dolayısıyla o dünü yoktu, yarının da yok, bugün var e, işte 100 sene önce yoktu, 100 sene sonra da olmayacak şu e, aradaki bir süreçte de var, demek ki e, bu özü bakımından varlığa yokluğu da kabul etmesi hali ki bunda mümkün varlık diyoruz. Yani var olanların, varlık kazanmış olan somut varlıkların her birisi bu anlamda bir mümkün varlıktır. Alemde gezegenlerden, yıldızlardan, güneşten, işte o zaman en çok verilen örnek güneşti çünkü. Daha geniş değildi e, filozofların uzay tasavvuru. E, oradan başlayıp, e, içinde yaşadığımız doğa dünyasındaki en küçük, bitki ve hayvan türüne kadar ki bütün e, ve cansız olan maden, taş türüne kadar ki bütün varlıkların her birisi bu anlamda mümkün e, varlıklardır. Kimisinin ömrü uzun, kimisinin eee e, kısadır. Eee 3 binler kimiler yıl olan ömrü de var. E, bir haftalık ömrü olan kenebek de var. Demek ki bunun e, bunların hepsinin yokluğu da varlığı da özleri bakımından ee, olan şeyler var olabileceği olan da var, ol, var olabilirliği de olmayabilirliği de ee, kabul ediyorlar. İşte bu tasnifte özü bakımından zorunluluk sadece tarihliye has bir kategoridir. Zorunlu varlık e, kategorisi. Evet şimdi arkadaşlar buradan e, itibaren e, bir sonraki üniteyle konular e, birbirine bağlantılı. Oraya birleştirerek yapacağım. E, buradan sonraki kısımları. Kemal Paşizade'nin Tanrı anlayışı ee, ve onun Tanrı'nın özellikleri sıfatları üzerinde duracağız. Evet, buraya kadar olan kısım ile arkadaşlar epey bir zihnen yoludurdu düşünüyorum. Ee, herhangi bir soru var mı? Ee, onları alalım varsa. <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Ben de biraz dinleneyim diye böyle bir şey yaptım ama sonra da gelmedi. Arkadaşlar. Ee, burada ben bir şey söyleyecektim. Diğer konuya geçmeden yukarıda e, paragrafı bitirince bir açıklama yaparız dedim. Ee, şimdi bizim İslam filozofları tabi e, bir takım e, kabullere sahip olarak dünyaya geliyorlar. Bir takım kabulleri e, içerisinde e, büyüyorlar. E, dünya görüşlerini yoğuran onların yaşadıkları e, çevre, orada kabul edilen tasavvurlar, e, teoriler e, İslam dünya görüşü de tevhid üzere kurulmuş bir dünya görüşü yani Allah'ın e, varlığının biricik tekliği. Dolayısıyla e, bu tabi İslam'da metafizik öğretileri de e, çok derinden etiyor arkadaşlar. Yani İslam'da metafizik öğretileri anlamak e, en başta bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in e, metafizik öğretilerini az çok anlamaktan geçiyor. Yani bu kadar ayrıntı aslında e, kulüfe ve ahade denk geliyor. Yani şurada bahsettiğimiz şeyler bunun bir tefsiri mahiyetinde. Felsefi bir tefsiri mahiyetinde. E, i̇şte bunu bir e, verili bir şey olarak kabul ediyor filozoflar. Ve bunu e, ispatlamaya çalışıyorlar. Tabii burada yüzlerce sorulan soru şu. O zaman peki felsefe e, yapmanın hakikati, bunun realitesini nasıl e, şey yapacağız? Yani bu nasıl temellendirilecek? E, bir başka dünyadaki de başka bir kabulle dünyaya geliyor ve ona göre bir felsefe öğretiyor. Evet, durum zaten de böyledir. Felsefe tarihinde e, bundan ibarettir. E, kimisi bunu bu öğretileri saçma bulur vahiyleri ve ateizmi ispatlamanın peşine düşer Felsefeyi bir anlamda ateist öğreti ispatlamanın bir e, şey olarak görebilir e bir başkası da e, felsefeyi testis inancını ispatlamanın bir aracı olarak e, görebilir tabi hem e, bunlar tarihte olmuş bunları aşıp bunları eleştirmeyi e, de ee, felsefenin bunların dışında bir şey olması gerektiği de e, iddia edilmiştir. Ama bu da ne kadar mümkündür? Yani e, Tanrı düşüncesi olmaksızın e, bir felsefe üretilebilir mi? Dinlerin öğretileri olmaksızın, onlar dikkat alınmaksızın bir felsefe üretilebilir mi? Tarih'te çok da e, bunu göremiyoruz. Yani nazariye anlamda bir e, öğretinin ortaya koyduğu felsefelerden bu e, Bahsettiğimizde Yunan'da, İslam'da, Batı'da, Orta Çağbatısında e, bunun örneklerini görüyoruz. Yani başka e, bir da buradaki e, Batı dünyasında mesela bir filozof testis inancını ispat edebilecek tarzda bu şeyi kullanıyor. Buradaki çerçeve alıyor, testise e, uyarlıyor. E, bu da mümkün tabii ki. O anlamda e, felsefeler e, dinlerden bağımsız bir şekilde de... E, üretilmiştir, yani üretilmeye çalışılmıştır ama çoğunlukla da e, dinlerin mega teorilerini e, doğrulamak veya yanlışlamak gibi e, bir de oturdukları söylememiz mümkün. Bu açıklamayı neden yaptık? Bu açıklamayı işte burada bahsedilen ayrımın aslında e, bizde e, yani kulüfe ve allahu oluşan o e, şeyin, dünya görüşünün bir tezahürü olduğunu söylemek için yaptım bu açıklama. Yani bir kabul var, o kabulü e, ispatlamak istiyor filozoflar. Ve bunu da akli yollarla ispatlamaya çalışıyorlar. İşte tabi buna şöyle itirazlar da geliyor. geliyor. E, agnosticism denilen yani insanın e, salt, aklı yöntemlerle Tanrı ispatlamasını yapamayacağını, bunun bilinmez olduğunu, aklın bunu ispatlamaya muhtemeli olmadığını gibi başka teoriler de var. Bunların her birisini görürüz. Ama bizim İslam filozofları, İslam düşüncesi bunu seçmiştir. Yani Tanrı'nın ispatlanması, bunun akli yöntemlerle yapılabilirdiğini seçmiştir arkadaşlar. Ve bu bağlamda da bir takım deliller kullanılıyor. Böylece devam edelim derse. Bu... Evet onlar, Zeynep Hanım, onlar şöyle imkansız, zihnin ürettiği, yani zihinde bir karşılığı var ama dış dünyada bir gerçeklikleri olmayan varlıklar. Deniz Kızı, ondan sonra işte bu masal kahramanları, Zümrük'den kalkmışıyor kafta filan bir sürü böyle bizim klasik kaynaklarımızda geçen şeyler e, bunlardır. Bunlar e, zihni varlık olarak farazi zihni varlık olarak e, bunlardan bahsedebiliriz ama bunların e, bir gerçekliği yoktur. Evet. E, <gülüyor> Dolayısıyla e, put dediğimiz şeyde bir anda bir anlamda ...insan zihninin üretmiş olduğu bir varlık e, oluyor. Yani bu e, buna tekabül ediyor arkadaşlar. E, evet. Şimdi dediğim gibi en son e, bir takım deliller var dedik. Oradan devam ediyorduk. E, filozofların, İslam e, filozoflarının, e, Farah bir bilgisayar bir e, klasik filozoflarının... Anneli ispatlamada kullandıkları delil arkadaşlar, e, imkan delili dediğimiz e, bir delildir. Siz din felsefesi dersinde e, bu deliller bahsini görmüşsünüzdür. Hudus delili var biliyorsunuz. Bu kelamda. E, bunun dışında e, in, e, ihtira delili var, inayet delili var. E, yine e, ahlak delili, fıtrat delili gibi birçok delil söz konusu. Filozoflar bunun arasından e, metafizik bir öğretiye e, temel olması hasebiyle, varlık kavramında bir uzantısı olması hasebiyle imkan deliliyle tercih ediyorlar arkadaşlar. Peki imkan delili e, nedir? E, i̇mkan delili e, kısacası e, şu arkadaşlar, oraya gelelim. Evet, sayfa 111, bu yüze Burayı okuyayım arkadaşlar. Çünkü imkan delilini anlattığı yer burası. Bir kere burada şöyle başlıyorlar. Biz varlıkların var olmasından bir şüphemiz yoktur. Yani hangi varlıkların somut dünyada bizim gördüğümüz Özellikle, az önce de bahsettim ilk başta, bir varlık kavramı apaçıktır. Biz bunu ilk olarak somut varlıklardan hareketle temellendiririz. Dolayısıyla var olanların varlığından biz somut olarak bahsediyoruz. Tabi somut olan varlıkların varlığından biz şüphe etmeyiz. Çünkü ilk etapta bizim duyu organlarımız bunun bir şahididir. Buradan başlayan bir şey var, varlık varlıklar vardır. Peki bu varlıkların varlıkları ne durumdadır? Yani varlıkları başlangıcı var mı, sonu var mı gibi sorular görüyoruz ki içinde yaşadığımız realiteler dünyasında müşahede dünyasında varlıkların bir sonları var. Öyleyse sonları olan varlıklar zevval bulan varlıklar, zevval bulan varlık. Varlığın kendisi mi kazanmıştır? Ana varlığını kendisi gibi zeval bulan bir başka varlık mı vermiştir gibi sorular. Biz bu soruları götürdüğümüzde geriye nihayetinde iki şık kalıyor geriye. Ya mümkün dediğimiz varlıklar, varlıkları zeval bulan, yok alan, kendi fesada uğrayan varlıkların varlıklarını ya kendi gibi varlıklardan alması söz konusu olacak ki bu durumda biz bu zinciri devam ettirip bir daire şeklinde bunun nihayetini getirmeyeceğiz. Yani bir mümkün varlık varlığını başka bir mümkün varlıkla alıyor. Böyle gitti gitti gitti işte 3 milyar yıl önce bir maddeden dünya başladı. Buraya getirdik. Peki o madde nasıl var oldu? O madde de kendinden var oldu dendiğinde işte burada ortaya çıkıyor. Burada ortaya bir materyalist falsefe çıkıyor. Ee, İslam filozofları ise bu e, daireyi şöyle e, kırıyorlar: e, Mümkün varlıklar, yani varlıkları zevval bu varlıkların varlıklarını başka bir varlıktan almaları e, gerekir, gereklidir. E, çünkü akıl bunu gerektiriyor. Neden böyle bir gereklilik vardır derseniz, o zaman e, o varlığın, e, o kendi kendisine var olan madde dediğimiz şeyin kendi kendisine nasıl var olduğunu ispatlamamız lazım. Çünkü ondan doğan ve sona olan varlıklar yok oluyorsa o da yok olacak. Dolayısıyla yok olan bir şeyin de kendinden başlangıcının olması imkansızdır özelliklere göre. Kendisi gibi yok olanları üreten bir varlık <gülüyor> eğer bütün mümkün varlıkların kaynağı oluyorsa o zaman onun da yok olması mukadderdir. Ee, dolayısıyla onun bir başlangıcının e, olması lazım. Yani yokluğunun olduğu bir zaman var. Demek ki bir başlangıcı var. Eğer bir başlangıcı varsa bu başlangıcı kendi kendine nasıl ediniyor? Bu imkansızdır diyorlar. Demek ki onun varlığının başında bir e, var olma sürecinin başının olması lazım ki bunun da kendisi gibi olmayan bir varlık tarafından verilmiş olması lazım arkadaşlar. İmkan değeri e, kısaca bu şey oturuyor, bu zemini oturuyor. Yani varlıklarını başka varlıktan alan e, mümkün varlıkların varlıklarını biteviye, daire şeklinde kendisi gibi olan mümkünlerden alması aklen bizi e, getirip bir yerde e, tıkanıklığa götürüyor. İşte o, o tıkanıklık az önce bahsettiğim gibi devri daim dediğimiz durum. Ya da bu, bir zincir kuruyoruz. O zinciri, teselsiz zincirini sebepler zincirini, kendi gibi olan sebeplerle bağlıyoruz. O sebepleri getiriyoruz, getiriyoruz. Bir sonu gelmiyor. Yani o, o e, sebepler zincirini bir yerde kırmak, işte o mümkün varlıkların mümkün alana yokluk aleminin çıkmasını e, sağlayan, onların varlıklarının yokluklarına tercih eden bir ilk sebebe, bir illete, ilk illete bu esbada, esbaba veya vacibuluncuda dayanıyor. Yani o zorunlu varlık onlar gibi olmayan bir e, varlık olmalıdır ki onlara varlık versin, varlığının başlangıcı olmasın e, ezeliği olsun yani ama diğer varlık ise mümkün varlık ise varlıklarının başlangıcı olan varlık olsun. İşte ancak biz o mantıki tutarsızlığı, bu silsileyi ve dairevi e, durumu kırmak suretiyle e, ortadan kaldırabiliriz. İşte bunu sağlayan şey de mümkün varlıkların imkanını kazandıkları onlara varlık veren bir zorunlu varlık bu tutarsızlık kaldırılabilir. <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar bu uzun anlattığımız şey e, okuyacaktım ama to tekrar toparlayıp özetlemek e, durumunda kaldık. Şimdi burası arkadaşlar e, bu bölüm imkan delili diye filozofların kullandığı Kemal Paşa zaten de ikisi ilerci tarzı kullandığı ee, delildir. İmkan delili budur. Demek ki e, bu imkan delilinin kullanılmasıyla biz bir tanrı kanıtlaması yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar 14. üniteden e, devam ediyorum. Bu ünitede bu e, birkaç şeyin altını çizeceğiz. Aslında ben bir önceki yönteyi daha hızlı bitirmeyi düşünüyorum ama uzun sürede epey. Şimdi arkadaşlar burada yine ilk sayfalarımızda ben uzaları geçiyorum. Bu imkan delili dediğimiz delilin açıklamalarını, anlatımlarını devamını görüyoruz. Tanrı anlayışı. Ben onu bir önceki konunun sonuyla bağladım. Buradan da devam ettim oraya. Yani önceki konunun son sayfalarından ve buradan 3-4 sayfa bu e, imkan delilinin açıklamasını gördük. Demek ki e, Kemal Paşezade, arkadaşlar İbn Kemal, İbn Sina'cı bir şekilde e, Tanrı Espatlaması'nda filozofların imkan delilini kullanıyor arkadaşlar. E, bu imkan delili dediğiniz delil İslam'da filozofların daha ziyade kullandığı bir devir. Ee, kelam alimleri ise varlığı e, filozofların kullandığı e, taksimatla yani zorunlu vacibur vücut ve mümkün vücut ayrımlarıyla değil de kadim ve hadis şeklinde kullandıkları için e, ispatlamayı da buna göre yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum dersin başlarında bir şey söyledim ben. Dedim ki, e, varlık konusu önemli çünkü hangi ispatlamasını da buradaki temellendirmelerinden yapıyorlar. Yani oradaki temeliniz kurarsanız o öyle devam ediyor bir sonraki aşamada. Fiyozoflar e, zorunlu varlık, mümkün varlık ayırımına e, koyuyorlar ve ispatlamayı da teolojiyle buna göre oturtuyorlar ama kelamcılar ise farklı bir varlık taksimatı yapıyorlar ve kadim varlık e, ve hadis varlık diyorlar. Kadim varlık ne? Varlığı ezeli olan, e, filozoflarda bu vacil vücut, varlığı özü bakımından kendinden olan, varlığı bir başkasından almayan, mümkünün vücut bir başkasından alan. E, kadim varlık demek ki filozofların Tanrı'yı Allah inancına tekabül eden varlık. Hadis varlık ise sonradan meydana gelen varlıklar. Demek ki bu e, iki varlık anlayışı, iki farklı ispatlama ve delil. E, üretme e, açısından da bir temel zemin oluşturuyor arkadaşlar. E, Kemal Paşa suduru da e, tabi kullanıyor. E, o açıdan zaten imkan deliline yani güzel bir soru sordunuz. E, tebrik ediyoruz sizi. Yani, yani bu e, e, soru konuyu özümsemenin bir e, neticesi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, imkan delili Sudur teorisini kabul etmenin de bir e, tezahürüdür. Evet, e, ben geçen derslerde söyledim. E, bu bahse çok girmek istemiyorum ama sizler sordunuz. E, yani bunda çok da yadırganacak bir şey yok. E, sudur teorisi anlatırken çok girif konulara girdik. Bilmiyorum o derste siz var mıydınız? E, ama şunu söyledim ben. Yani bunu bizim e, hiç de fark etmeyeceğiniz çevrelerinde kabul ettiği bir Teoridir. Farklı bağlamlarda, farklı açıklamalarla e, kabul ediyor. Özellikle tasavvuf çevrelerinden mesela bahsetmiştim. İşte Kemal Paşa bir Osmanlı şehir İslam'ıdır. Ama işte görüyorsunuz burada nasıl çatır çatır felsefe e, konuştuğunu ürettiğini e, ve Osmanlı'nın e, ulemanın başında olan bir kimse olarak ve bunda yadırganmadığını bence burası e, bizim iftihar edeceğimiz şeylerden bir tanesidir. Yani çok abartmayayım ama ee, yani belli düşünce tarzlarının e, engellendiği, onlara yan vurulduğu da e, asla söz konusu edemiyoruz. Tabii ki belli dönemlerde e, bir takım e, kısıtlamalar, e, düşünce öğretmeninin de engeller olmuştur tabii ki Osmanlı tarihinde de bunları görüyoruz ama burada e, Kemal Paşa zadede e, e, bu örnek, Kemal Paşezade bu anlamda önemli bir örnek. Fakat tabii şu var, Kemal Paşezade, dersin başında da söyledim, bu teorileri ustaca kullanan bir isim. Yani e, diğer taraftan da İmam Haturdi ve İmam Eşerdi'nin başka görüşlerini alıp teorisine yediriyor. Yani bir e, şey, karma bir şey ortaya çıkartıyor ki. Burada tabii şu önemli bir şey, e, Kemal Paşezade neden böyle bir, e, yani böyle düşünmeyi daha doğrusu e, onu sevk eden şey nedir? Bu tek başına yanıtlanacak bir şey değil. Yani Osman tarihinin bir dil siyasi, ilmi, kültürel alanında genel bir bakış açısıyla anlaşılacak bir şeydir ki burada özellikle e, Kemal Paşezade'nin çocukluğunu geçirdiği e, 11 yaşına kadarki dönemin padişahı olan Fahiz Sultan Mehmet dönemin hükümdarının e, bu konularla çok yakından ilgilendiğini onlarca kendisine eser sunulduğunu okuduğunu biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet din bir projesi olarak Taşkut bir şundan bahsediyor. Bir sonraki asırdaki Osmanlı alimi, e, Fatih Sultan ve kelam tasavvuf ve e, felsefenin tek bir potada eritilebileceği bir metafizik öğreti e, talep ediyor alimlerle kendi önümde. Evet bunu biliyoruz. Birçok eser siparişi veriyor. Şu konularda yazın bunları tartışın diye e, ulemanın önüne bir takım sorular atıyor ki bu o konularda düşündüğünü, düşünce ürettiğinin bir göstergesidir. Bir şeyi sorabilmek bu bir tezahürü. Dolayısıyla Kemal Paşezade'nin de böyle bir zeminde dünyaya geldiğini, yaşadığını söylemek lazım. Yani Fatih Sultan Mehmet Han dönemi bu farklı teorilerin kabul edildiği, hepsini bir arada yaşayabildiği bir dönem. O açıdan Kemal Paşezade'nin de bunların hepsini bir araya ustalıkla getiren bir filozof. Bu anlamda da İbn-i Sinacı karakter tabii... Bu bağlamda, onda ağır basıyor ve imkan deliğini de burada i̇bn Sina'daki formatıyla kullanıyor. i̇bn Sina'da da bu formatın aynısını kullanmıştık. Yani bir formülü var bunun bir mantık yürütme süreci var. O mantık yürütme sürecini Kemal Paşa Zadrı i̇bn Sina'ya benzer bir şekilde kullanıyor ki. Mesela yukarıda okuduğumuz metafizik eserlerinin bir tanesi Tehafif Haşiyesi'ydi. Tahfid Kazarı'ni filozoflar döneminde geliştirdiğini yazdığı eser. E, bu Fatih Sultan Mehmet döneminde tekrar bu konular tartışılıyor. Kemal Paşa mesela o haşiyesinde eserinde o tahfid e, haşiyesinde İbn Sina tarafında duruyor. Yani konuların açıklamasında İbn Sina'yı savunan bir tarafa e, duruyor. Yani bu e, tekrar altını çizmek gereken bir e, konudur e, ki. Hangi konularda ondan yana duruyor? Gazali'nin tekrar ettiği konularda ve Osmanlı Şehir İslamı olarak arkadaşlar bu e, Tabi o eseri yazdığında hatırlamıyorum Şehir İslam mıydı değil mi? ama o çok önemli değil Sonuçta Müderris Osmanlı'nın ünlü failerin üst seviyesinde bir isim e, ve e, i̇bn Sinacı şeyin e, teorilerin bir taraftarı olduğunu görüyoruz diyene göre ama tabi bu Mutlak bir bağlılık anlamına gelmiyor. Yukarıda da ifade ettik. E, Kemal Paşa yöntemi e, zaten bunu gerektiriyor. Belli konularda Sinay'ı çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. E, yeri geliyor, gazahali yeri geliyor, farretlerin azlığı eleştiriyor. Dolayısıyla e, Kemal Paşa Zade, İbnü Kemal e, tekrar başa döndük bir yöntem olarak e, farklı geleneklerin sentezini yapmış bir isim. Bu noktada anı olması noktasında iblis-i inacı e, perspektif ağır basıyor. E, o, fakat şeye geçtiğimizde şimdi Tanrı'nın sıfatları bahsine geçtiğimizde ise Kur'an'ı bir yaklaşım e, var kavram olarak kullanıyor. E, ama bunun açıklamasında da e, yine e, tasavvufi bir yaklaşım yani özellikle e, karşımıza çıkıyor. Mesela fil Yukarıda bahsettik dersin başında adres sayesinde Kemal Paşazade Tanrı'nın e, özelliklerinden iki tanesini burada ön plana çıkarttığını görüyoruz. Bir tanesi Tanrı'nın e, gani olması durumu yani varlık verme e, varlığın e, kaynağı olma varlığın başkasında varlığına pardon, e, sahip olduğu varlıkta yani var olmasına daha doğrusu diyelim başkasına muhtaç olmama hali ı, ına, zenginlik hali burada tabi Kemal Paşizade bu kavramları metafizik çerçevede kullanıyor yoksulluk, yok, zenginlik e, veya varsıllık diyoruz buna yoksulluk, varsıllık e, varlık e, varlığın e, varlığını e, kendisinden olma ve varlık verme ilgili bir şey. Rina, gani. Yoksulluk ise e, başkasından varlık alma hali. Kendi kendine var olamayan, varlığını devam ettiğinde de kendi kendine yeterli olmayan. E, işte mesela bu Kur'an'ı bir kavram arkadaşlar. Bu iki kavram. Kur'an kendini hatırlamıyorum söyleyeyim ama Vallahu Vaniyun ve Antumun fukara şeklinde geçiyor Allah gani'dir. Siz ise e, fakirsiniz. Buradaki fakir işte bu şeye göre, e, bu felsefeye göre tabi felsefi bir tefsir yapılıyor. Burada Allah varlığın kaynağı varlığını başkasından almayan manasında ki bu İhlas Suresi'ndeki Samet kavramıyla da çok örtüşen bir anlama sahip. Yani bir başka şeye muhtaç olmayan ama başka varlıkların kendisine muhtaç olduğu varlık. Burada da Kemal Paşezade mümkün varlıkları, şimdi konumuza tekrar dönecek olursak, yukarıdaki kavramlarla bağlayacak olursak, zorunlu varlık vaniyidir. Mümkün varlıklar ise fakirdir. Bu, hem varlığa gelişleri bakımından onlar fakirdir, yani varlıkları kendilerinden değildir. Ve ikincisi varlıklarını devam ettirme noktasında da fakirliler, yani bir kere varlık halevine çıktıktan sonra var olmalarını devam ettirmeleri de kendi dışındaki şeylere muhtaçtır. Mesela insan belirli gün su içmediği zaman hayata sona erecek. Bakın ne kadar basit bir örnek. Burada onun başka şeylere muhtaç olmasının bir tezahürü. Aynı şekilde zorunlu varlıkta zaniyidir. Bunun da yine şekilde doğru söylememiz mümkün. Varlığının kendisinden olması anlamında olan iyidir. Varlığı devam ettirmesinde de yine e, bir başka şeye ihtiyaç duymaz. Varlığı kendindendir, varlığı e, kaimdir, kendisiyle kaimdir. Evet, demek ki e, zorunlu varlıkla ilgili olarak Kemal Kaşızade'nin e, öne çıkardığı birinci e, vasıf... E, Raniyelik durumu. Bir de arkadaşlar e, aşağılarda gelecek e, bunun cömert olması e, kavramı. Şimdi onu da bulursak. Birkaç dakika ondan bahsedelim bitirelim inşallah. Evet. Cömertlik e, onun e, bir diğer özelliğiyle bir e, diğer vasfı da Metafizik anlamda tabi bu kavramlar daha ön çıkar çıkıyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada e, hemen bir şey söyleyeyim. E, az önce Sulu'dan bahsetti arkadaşımız. E, bu e, Farabi'nin biraz şeyine denk geliyor. E, akıl kavramına yani denk geliyor. Farabi e, ilgisiyle akletmek, irade etmek bunlar çok daha ön plandaydı. Bunun akletmesi irade etmesi diyordu mesela Farabi irade etmesi varlık vermesidir bilmesidir yani bütün sıfatları tek bir şeye indirgiyordu burada tabii Hükmân Paşızade daha e, aynı tabirler kullanıyor Allah'ın cömert olması varlık vermesine, adına ile variyilikle açıklaması e, ve e, cömertlik de yine hakeza onun temel vasıflarından bir tanesi burada da cömertlik e, varlığın kendisinden atması feyiz etmesi ki feyiz burada sudur manasındadır. E, varlıkların kendisinden taşması onun bir cömertliğidir. E, ve bu taşma daha iyi bir taşmadır. Yani varlıklar varlığa gelişlerinde de varlıkların devam ettirmelerinde de onun e, cömertliğinden e, istifade ederler. E, ve bu anlamda da e, cömertlik anının cömertliği daha iyi olan bir e, durumdur. Burada cömertlikle ilgili olarak e, cömertliğin bir gerçek anlamda cömertlik, bir de e, bu anlamda, gerçek anlamda olmayan cömertlik şeklinde bir ayrımı var. Bunu mesela şöyle diyor, şey e, e, mesela diyor ki, bir bıçağı ihtiyacı olmayan bir kimseye veren kişinin cömert olduğu söylenemez. Yani cömert e, bir şeyi ihtiyacı olana veren e, demektir. Aynı şekilde karşılığını almak için veren bir kişi de cömert değil, karşılıklı iç görendir. Yani bir şeyle karşılık bekleyerek yapan o cömert Bedel ve karşılık tamamen para gibi maddi bir şeyden ibaret değildir. Aksine bunun dışındaki şeyler de olabilir. Hatta övgümet etme, yergiden kurtulma, daha iyi bir konuma gelmeye ya da istenilen bir duruma kavuşma gibi şeylerde bu bedele dahildir. Kim onur kazansın, öbürsün ya da yaptığı şey kendisine bir avantaj sağlasın diye verirse, o kişi gerçekte cömert değil, karşılık isteyendir. O halde gerçek cömert, kendisine geri dönecek bir şeye yönelik, kasıtlı bir istek ve arzudan dolayı olmaksızın, faydaların kendisinden taşıp aktığı kimsedir. Demek ki burada Tanrı'nın cömertliği üç şeyle açıklanıyor. Bir Karşılığa yönelmek için bir yarar sağlama e, kastı amacı yok. E, gerekeni veriyor ve nihayet o verdiği şey bir fayda e, sağlıyor. Öyleyse Tanrı'nın ya da zorunlu varlığı mümkün mahiyetlere varlık verişi, icat, varlık, verme, varlık verişi bağlamında düşünülde meskür duruma e, tekabül eden şu üç sonuçta karşılaştırır. Bir Tanrı bu varlığı hiçbir karşılık beklemek verir. Mümkün mahiyetler için varlık gereklidir. Yani mümkün varlıklar için varlılma gereklidir. Varlığın verilmesi ya da var kılmak mümkün mahiyetlere fayda sağlamaktadır diyor. Ve bunların her bir cümlenin de açıklaması var arkadaşlar aşağıda. Evet dediğim gibi bu iki dersi daha özet geçtik arkadaşlar. Bir Kemal ile ilgili bu derslerin yazarı olan müellifimizin hocamızın bir kitabı var. Bu kitabın ilgili bölümünün bir özetidir, e, konular, tartışmalar, derinlemesinidir arkadaşlar o eserde. E, biz burada sadece bir Osmanlı âliminin, şey İslamcılık partisinde gelmiş bir âlimin nasıl felsefe ürettiğini de yalanla görmüş olduk ki e, bu yazarımızın ve bizim ilk haftalarda el aldığımız e, konuların iddialarıyla da örtüşmektedir. İddialarımız neydi? E, İslam dünyasında felsefe üretmenin farklı tarzları vardır. Sadece Yunanlı düşünce, yani Yunan düşüncesi tarzında bir e, felsefe üretmeyi biz, tam dünyasında e, felsefe üretme olarak algılamıyoruz. Tam dünyası söz konusu olduğunda da kelami düşünce'nin, tasavvufi düşünce'nin, e, ama nazarilik e, özelliği olan kısımlarını kastediyoruz. Hatta dil, il, usul gibi ilimlerinde e, bir şekilde felsefe e, yaptığını, ürettiğini söylüyoruz. Tabi yine. O fayda-ihtirazı dediğimiz yani e, bir şarta bağladığımız durum var. Nedir o? Nazari anlamdaki e, düşüncelerinden bahsediyoruz. Bu anlamda da İslam dünyasında, İslam tarihinde e, sadece filozofların yöntemi <gülüyor> ile değil, başka yöntemlerde felsefe üretilmiştir. <gülüyor> Hatta Felsefeyi eleştirenler de bir tür felsefe yapmıştır, demiştik. Ee, çevirinin kendisi de bir felsefedir demiştik. Şimdi bu notlarımızı hepsini bu anlamda baktığımız zaman biz İslam felsefesi tarihinde felsefenin çok geniş bir alana tekabül ettiğini görüyoruz. Ee, İslam tarihinde çeviri'nin yapıldığı o ilk dönem, ondan sonra daha öncesinde e, Cebriye'nin, Cehmiye'nin, Muğteze'nin ortaya çıktığı dönemler onların görüşlerini ortaya koyduğu bağlam, daha sonra nazari tasavvufi düşüncenin kendisini ortaya koyması, dil felsefesi, siyaset felsefesi, tarih felsefesi gibi alanlarda düşünceler üretilmesi ve bunların arasında terkikler yapılması, felsefelerin eleştirilmesi, şehristan gazali gibi, bunların arasında bir senteze girilmesi, Farabi, pardon, Fahrettin Razi gibi, Kemal gibi. Demek ki bunun her birisi İslam düşüncesindeki felsefe zenginliğini gösteren örneklerdir arkadaşlar ee, Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar ee, Dönemimizde bitiriyoruz Bu son derste birlikte ee, Salı gün inşallah saat 13'te Fakültede müsait olan arkadaşlarımızla yüz yüze ders yapacağız ee, Müsait olan arkadaşları bekliyoruz orada inşallah görüşme imkanımız olur Ama görüşemeyeceğimiz arkadaşlara da buradan e, Vedalaşalım Son dersimizi yaptık. Sizlere hem sınavlarımızda bu dönem hem de sonraki dönemki sınavlarımızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Mevla'dan sizlere hayırlı işlerde, hayırlı hizmetlerde aldığımız eğitimin karşılığını insanlara faydalı bir şekilde vermeyi nasip etmesini de temenni ediyorum. Arkadaşlar bizden yana helal olsun. Sizlerden de helallik dileyelim. Bu şekilde son dersimizi bitirelim. Esma Hanım siz önceki derste var mıydınız? Soru sorarak başlamak istiyorum. <gülüyor> evet. Ee, evet. Yani neden anladım derseniz ee, Orada da bir, öyle bir yazı gelmişti 14. ünitenin soruları diye e, Biriden aklıma aynı kişi olabilir mi diye canlandı. Ee, tabii takılıyoruz. Ee, yanlış anlamı olmasın. Evet. Ee, diyorum ki yani diğer dersin sonunda da 14. ünitenin sorularını çözelim diye bir yazı gördüm. Sonra kapattık şeyi. Ee, acaba siz miydiniz diye o ondan aklıma geldi. Ondan sonra. Evet. Şimdi ee, 14. ünitenin sorularına bakalım. C şıkkı bir mümkün varlık zorunlu varlık daha önceden olan kavramlar, var. Mümkünün yoksulluğu zaten müstakil eseri var işte fil fakr dedik. Yoksulluk, feyiz zaten var. Tanrı'nın zenginliği de zaten olan bir kavram. Dolayısıyla arkadaşlar bu var. Ee, i̇kinci soru. Evet, bu, bu tür sorular şöyle arkadaşlar. Ee, yani ünitenin geneline göre bazı cevaplar uyuyor. Doğrudan o cümleyi bulmak lazım. Çünkü e, yani mantık yürüterek çözdüğümüz zaman bilgi şıkta söz konusu olabiliyor ama e, imkan var olandadır. Tabii böyle sorular gelecek e, Zeynep Hanım. Onun için e, yönetindeki cümleleri iyi okursanız iyi olur. Boşluk doldurma soruları bu anlamda biraz e, zor. E, varlık var olandadır olmaz. E, zorunluluk var olandadır. Yani A olursa E'nin e de olması söz konusu olabilir. Çünkü birbirinin mütekabülü de edilir. Ben bundan çok emin olamadım arkadaşlar. Ee... Evet. Evet. <coughs> Evet, yani Vardık. imkan ve zorunluluğu baştan eridim. Ben B ve D arasında kaldım. Cömertlik olsa gerek. Yani biraz B'ye takılıyor onun için. Evet. Ama bir bakarız tekrar. Siz bulduysanız D, D diyorsak o zaman... Doğrudur. Yani mana olarak zaten A, e, baştan söylediğim gibi C ve E, e Belendi. D'ye ben biraz takıldım. <gülüyor> evet, e, buna D dedik. E, aşağıdaki yargıların hangisi kemal paşadaydın? tam tasavvur anlayışının doğru bir ilişimini yansıtmaz. Tanrımasalar bir amaç ve gaye gitmez. Doğrudur. Tanrımın yüküm ayetleri varlıklar ve faydasındadır. Onların faydası sanır. Doğru. Tanrı kudret ve iradesinin dairene ayırtılmamışlığı faydasını kullanır. Tanrı cümlekte zengin gibi sıfatlarla nitelenemez. Ayırt nitelenir. Üstüdeye ee, çıktı. Zavani dedik zaten. Cud dedik. Ee, var olma Tanrı'nın ihtiyacı olan mahiyetlerin bu ihtiyaçların karşılanması bir sonucudur. anlamlı kavramı Doğru Bu D arkadaşlar. Yani Tanrı'nın cömert diye niteleniyor. Yani C de doğru. E ee, ilk, ilk sebep bunlar Farabi'nin e, kimliği. Kullandığı kavramlar. Bundan ee, sonra şey de öyle. Gerçek. Ben C diye sanki bunu biliyorum ama arkadaşlar buna bir bakalım. Bu atladık çünkü. Daha önce okuduk. Yani aklımda kaldığı kadarıyla. Ee, Buğduğun süresinin 35. ayet-i kerimesini de atıf yaparak. Şimdi bunları buradaki geçen 5 kavramı da filozoflar kullanıyor. Yani hepsi doğru. Ama Kemal Paşazade hangisini tercih ediyor? C olması lazım kadarıyla olayla. 4. şık. 3. D dedik. 5. soru. Bu varlık ile mümkün varlıkla arasındaki ilişkiye. Kemal Paşazade'ye bu yukarıda ifadesini başka herhangi bir bir Bu ilişkisidir. Ee, bu da sanki alması lazım arkadaşlar. D şıkkı da oluyor ama yani Arka da burada zuhur ediyor. O da onun yani varlık veriyor. Zuhur etmedir. Karşı tarafta da bu varlık vermeyi kabul ediyor. Olması lazım. Bunlar da bir arkadaşlar. Hızlıca bakabiliriz. Evet. O zaman arkadaşlar burada bir e, şu ikiden şüphe etmiştik. Onda da siz gördük dediğiniz değişikliğini. E, o zaman bu soruları da çözmüş olduk. Evet arkadaşlar tekrar e, sizlere başarılar diliyorum. E, e, bilmiyorum derse gelebilecek olanlar vardır herhalde içerisinden. Orada tekrar son günü görüşmek üzere. Başka bir sorunuz yoksa... <gülüyor> dersi bitireceğiz. Evet. Ben de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım dersler faydalı, açıklayıcı da olmuştur. Sadece yani dersleri içeriklerini bir sağlık bir ders olarak da düşünmek lazım. Bir ilahiyat formasyonu açısından bir kim bir katkısı olduğunu ve bunların derslerin her birisinin ...hayatın farklı kademelerinde bir şekilde karşınıza çıkacağını da arkadaşlar unutmayalım. Onu özellikle söyleyeyim sizlere. Belki bu bizim ders biraz daha özel. Sizin daha çok hizmet vereceğiniz alanlarda belki kullanmayacağını düşünebilirsiniz bunlar ama... ...bir şekilde bunların kendi efsane dünyamızda, zihin dünyamızda... ...kendi varlık, varlık bilincimizi temellendirme, hayatı anlama gibi hususlarda ve dolayısıyla onun bir tezahürü olarak da insanlara yaklaşım noktasında bir katkısı olacağını düşünüyorum. O anlamda da inşallah faydalı olmuştur. İkinci denemde yokuz arkadaşlar. Üçüncü sınıfların ahlak dersine gireceğiz. Siz dört olduğunuz için sanıyorum alttan dağımıyorsunuz umarım. İnşallah böyle ee, değildir. Dolayısıyla sizler ders yapamayacağız. Ee, Esma Hanım e, hangi metinleri kastediyorsunuz anlamadım ama yani e, 8. yönteden 14. üniteye dahil olmak üzere konularımız bunlar. Bunu kastediyorsanız tabii okuyun. Çünkü işte buradaki gibi böyle tamamlama soruları e, nasıl söyleyeyim, şeylere yeterli olmuyor. Yani konuyu anlamak yeterli olmuyor. nokta atışı gerekiyor bazen. Fark ettiyseniz ben de bir iki soruda zorlandım. Onun için metinleri okursanız genel olarak okuyun ama bizim derslere katıldıysanız da soruları rahat çözeceğinizi düşünüyorum ben. Arkadaşlar böylece bitirmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı tatiller. Görüşmek üzere.